Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohumda NASA'da Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Peynircilik, ekolojik döngü ve biyolojik çeşitlilik için özellikle de yerel üretimi çok önemli bir besin. Coğrafi işaretli Kars Kaşarı'nın tanıtımı ve üreticilerinin desteklenmesi projesi de Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin 2000 yılından bu yana yürütmekte olduğu bir proje. Biz bugün bu projeyi derneğin kurucu başkanı İlhan Koçulu ile konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza hoş gördük diye <gülüyor> Evet çok hoş gördük hocam ee, ben önce şunu sormak istiyorum ee, coğrafi işaretli kars kaşarı dedim coğrafi işaret nedir ee, önce bir bunu anlatalım bir coğrafyada bir coğrafyada ki üretim süreçlerini o coğrafyanın özelliklerinden ve kültürel yapısından alan ürünlere coğrafi işaretli ürünler diyoruz. Hı hı, çok güzel. Ee, şimdi bizim e, Kars ve Ardahan bölgesinde üretilen e, kaşar peyniri. Kaşar peynirinin e, ama kaşar peynirini iki grupta, üç grupta alıyoruz. Taze kaşar, nisan kaşarı ve sezon kaşarı. Sezon kaşarına coğrafi işareti belgesi aldık. Ee, bu üretim süreçlerini tarif eden, ayırt edici özelliklerini belirleyip ki bu ayırt edici özellikler bu coğrafyanın ve klimanın, o klimanın ve o üretim sürecindeki e, üretim kültürünün izlerini taşıması gerekiyor. Hmm. Ki coğrafi işaretli olsun. Evet. Bizim Kars Kaşarı'nın e, coğrafi işaretteki ayırt edici özelliklerini bir şey 15 Nisan'la Temmuz arası Temmuz sonu e, Merada' beslenen hayvanların sütünden yapılan peynirler olması şart 2 hmm. e, bir ay Kuzey rüzgarıyla bizim deyimimizle Karayelle olgunlaştırılması ön olgunlaştırılmanın yapılması şart 2 elle yoğrulup gübeğin elle tutulması şart. Yani makineyle yapılan kabul etmiyoruz. Çünkü elle yoğrulduğunda dirsekle ezildikçe protein dizili şekli değişiyor peynirin ve protein dizili şeklin değişmesiyle de peynirin olgunlaşma sürecindeki lezzeti özgünleşiyor. Kendine özgün bir lezzeti oluşturuyor. Sonra da en az en az 120 gün Depoda olgunlaşma zorunluluğu kullanıyoruz. Bunların yanında şırdan maya, yerel tuz kullanılması gerekiyor. Yani bu özetleyecek olursak arka arkaya, mera sütü, elle yoğurulma, 30 gün bekletme, ön olgunlaştırma, karayel verme, bir de 120 gün olgunlaşma süresi koyma. Evet. Ek olarak da şırdan maya ve tuz. Peki bu coğrafi işaret aslında birçok e, coğrafi işaretli ürünler birçok e, üreticiyi ve insanı da etrafında topluyor. Az önce böyle söylediniz biz e, program öncesi konuşurken. Hı hı. Yani aslında o co coğrafi işaretli üründen bir sürü insan hem besleniyor hem de yaşamını sürdürüyor. Aynı. O ürünün etrafında toplanıyor. Şimdi e, gıda üretim süreçleri... Aynı zamanda yaşamın kümelendiği alanlardır. Evet, doğru. Yaşamın kümelendiği alanlardır. Şimdi şöyle söyleyeyim, Kars'ta Kars Kaşarı ve Kars Gravyeri üretim süreçleri kendi çevresinde bir topluluk oluşturmuş. Hı hı. Bu topluluk kimlerden oluşuyor? Çiğ sit üreticilerinde, peynirin proses süreçlerinde, üretim süreçlerinde çalışan ustalar, çıraklardan. Ve bunların satıcılarından. Ve bunların satıcılarından. Şimdi bu süreçler, bu süreçler o peyniri bütün yerel özellikleriyle birlikte var eden süreçlerdir. Evet. Şimdi coğrafi işaret e, ya da şöyle diyelim işte operation origin yani o bölgedeki orijinliği nereden bunlardan geliyor. Bunları korumak biyolojik çeşitliliği korumaktır. Kültürel çeşitliliği korumaktır ve bu biyolojik çeşitlilik ve kültürel çeşitliliğin var ettiği ürünü yaşatmak o topluluğun o topluluğun da sürdürülebilir yaşamın gibi programın hı hı. ismine uygun bir şekilde <gülüyor> e, o, o ekosistem içerisindeki doğal döngü süreçlerini de yaşatma anlamına geliyor. Şimdi e, coğrafi işaretli ürünler dünyada iki algı biçimiyle yönlendiriliyor. Bir tanesinde ürünü markalaştırma, ürünü markalaştırma ve o markalaştırma üzerinden pazar ağını genişletme. Bu birinci bakış açısı. Hı hı. Bir diğer bakış açısı da ürünü tanınır, bak tanınır bilinir kıрма, özellikleriyle tanınır bilinir kırma markalaşma demiyorum burada Çünkü markalaşma aşırı ticarileşmeye götürüyor ticarileşmeye gittikçe evet. de kendi içinde özelliklerini doğal özelliklerini kaybetme evet. e, riskleri taşıyor hı hı, ki hı. geçen yıl e, burada bir parantez açıp şunu belirteyim e, şeyde e, İtalya'da apel işini olan bir bölgede e, Avklu bir bölgedeki şarap üreticileri başka bir bölgeden şarap e, Üzüm suyu getirirken yakalandılar, e, ifşa edildi ve o bölgedeki o sistem çöktü. Hmm. Şimdi birinci grup bu markalaşma üzerinden, ticarileşme üzerinden pazar genişletme bakış açısıyla yaklaştın mı e, onu var eden koşulları yok ediyorsun. Evet. İkinci gruptaki bizim Kars Kaşar'ında da savunduğumuz bu e, ya da yapmaya çalıştığımız bu. Ona göre organlar oluşturuyoruz. İç denetim mekanizmalarımızı ona göre üreticilerden, çiğ süt üreticisi ve peynir imalatçılarından oluşturmaya çalışıyoruz. Burada ürünü var eden doğal koşulları ve kültürel koşulları yaşatmayı, korumayı amaçlayan o topluluğu, bunu sürdüren topluluğu da bir çatı altında toplanma. Hmm. Diğer bir deyimle uygun bir şey ise... Örgütlenmedir de coğrafi evet. işaretler ha, evet, tabii. Yani, yani neyin örgütlenmesidir Doğayı korumanın Sürdürülebilirliğin e, Temelini altlığını Elinde tutabilmenin de örgütlenmesidir evet. e, Bu gıdalardan Yararlananlara Bu gıdalardan yararlananlara Gıda sunma Temiz gıda sunma iyi gıda sunma ...adil bir şekilde ulaştırmanın da yapılarıdır bunlar. Evet, yani aslında sadece yediğimiz peynirin doğru üretilmiş olması önemli değil. Adil bir şekilde üretilmiş olması ve üretilirken üreticinin de hakkının gözetilmiş olması da o bütünün bir parçası. Peki bir şey soracağım. Doğru. Az önce şey dediniz hani peynirin işte dirsekle yoğurulması, elle yoğurulması... ...yani o yerel üretimi peynirin mayalanmasında çok ciddi etki ediyor... İçerisindeki işte o pür, pür, hı -hı, mi, hı -hı, mikro hı -hı. şeyleri de etki. Şimdi e, fabrikasyon üretim de var aslında. Tabii, ee, tabii. Kars Kaşarı'nda. Yani hatta belki İstanbul'da el üretimi bulmak çok da e, şey kolay değil. Bir şeyi merak ediyorum. Yani aradaki o... Fark çok diddi ve kötü mü? Hani e, kaygı verici mi? Hani yerelle o endüstriyel arasındaki ne ne yok oluyor? Hani onu bilirsek belki tüketici o zaman daha bilinçli olacak. O, o yerelde yerel üretimle endüstriyel üretimle ne yok oluyor? Neyi kaybediyoruz? Ya, endişe verici çok, yani çok endişelendi bir şey yok aslında. <gülüyor> e, tabii bu da bakış açısına göre yok. Ben soframa, sofraya oturduğumda karnımı doyurmak için oturuyorsam endişelenecek hiçbir şey yok. Ama ben besleneceğim diye oturuyorsam ya da beslenirken e, bir lezzet hissetmek istiyorum, o lezzete haza dönüştürmek istiyorum diye oturuyorsam o zaman ikisi arasındaki farkı hissediyorsun. Evet. Hissediyorsun Şimdi Öz olan, öz olan e, Ham maddedir Ham madde çiğ üretimidir Kars'ta çiğ üretimi tamamen yaylalarda yapılıyor İkinci aşamaya geçtik mi Makineli üretim Ya da geleneksel hı hı. üretim e, Şimdi Kars'ta makineli üretim yok gibi hı hı. 21 bin ton Kars ve Ardahan bölgesinde Coğrafi işarete uygun peynir üretiliyor Makineli üretim yok gibi. Birkaç tane üreten arkadaş var ya da üretmeye çalışıyor, hazırlanıyor hı hı. yönlendirmelerle, piyasanın yönlendirmesiyle. Evet. Bana o algı yönetimiyle onlar o işe giriyorlar. Ama onlar da başaramıyorlar. Başaramıyorlar, şundan dolayı başaramıyorlar. Şimdi süt, süt sanayi sütüne dönüşebilmesi için meradan değil çiftlikten gelmesi gerekiyor. Çiftlik sütüyle hmm. mera arasındaki fark ne? Şimdi çiftlikteki hayvanın beslenen hayvanın yediği ya da beslendiği gıda 13-15 çeşit gıdadır. Ve standarttır. Hemen hemen suni tohumlamalarla da holstein inekler hmm. Amerika'dan Trakya'ya kadar hatta İzmir'e kadar inekler de akraba. Çünkü spermler 7-8 boğadan geliyor. Şimdi akraba ineklerin e, ortak beslenme paydalarıyla beslenmelerinden süt standart çıkıyor. Evet. Çıkan standart sütle makinede üretiliyor. Makineli üretim süreçlerinden geçiyor. Aynı tatla geliyor karşımıza. Hı -hı. Ama <gülüyor> bizim Kars bölgesinde hayvan Merada. Kars ve Ardahan bölgesinde Merada. Merada her Merada her bir kilometrede bir meranın yapısı Otun yapısı değişiyor Otun yapısı evet. güneye kuzeye göre Tabii. E, Sulak alana göre Karkerik alana göre otun yapısı, bitkinin yapısı değiştikçe sütün yapısı da değişiyor. Hmm. İsteseler de makineyle üretemiyorlar. Üretemiyorlar. Evet. Çünkü sta <gülüyor> sütte standartizasyon evet, evet. olay. O zaman el hmm. becerisi ustalık. ustalık Geleneksel üretim sürece hmm. giriyor. Çok Ve ee, bu lezzet <gülüyor> evet. ayrıcalık oradan geliyor. Evet çok güzel. Peki Boğatepe'de e, 4 yıldır bu sene 4.sünü düzenleyeceğiniz bir e, peynir tadım şenliği yapıyorsunuz. Peki. Aslında bu peynir tadım şenliği sanki e, herkes oraya o peynir tadım şenliği için toplanmış gibi duruyor ama aslında önünde e, çok daha fazla şey yapıyorsunuz projeyle ilgili o projenin bir çıktısı sonucu bir kutlaması Aynen. gibi oluyor Aynen. biz hem bu peynir tadım şenliğini <gülüyor> konuşalım içeriğini hem de öncesinde aslında oraya varana kadar neler yaptığınızı bir dinlemek istiyorum sizden yani şimdi coğrafi işaret e, nasıl tanımladık bölgenin özelliklerini taşıyan ürünler. Hı hı. O coğrafyadaki özellikleri. Şimdi herkesin kulak dolgunluğu var. Şarap tadım atölyeleri, şarap evet. tadım uzmanları. Hı hı. Ya da mesela Türkiye'de son dönemde yıllardır Anadolu'da üretilen zeytinyağları varillerle, tankerlerle satılırdı. Şimdi son 10 yıldır Anadolu'da zeytinyağı tadımcıları çoğaldıkça Türkiye'de Anadolu'da üretilen zeytinle, zeytin yağlarının farklılıkları da bilinmeye başladı ve kıymetlenmeye başladı. Evet. Çünkü tadım, tadım etkinliği, tadım yöntemleri o ürünün kimliğini açığa çıkarıyor. Şimdi Türkiye'de peynir konusunda da yok böyle bir şey. Yok. Yani Türkiye'de da diyeyim zaten, <gülüyor> daha doğru diyeyim olur. Anadolu'nun bir ucundan bir ucuna 300'ün üzerinde peynir çeşidi var. Ama hepsi peynir. İnanın hepsi peynir. Yani bunu e, eğitimli, eğitimsiz toplumun büyük bir kısmı, büyük bir kısmı peynir deyip geçiyor. Doğru. Yani peynir şöyledir, Ayşe, Fatma, İlhan, Ahmet, Mehmet gibi bu 300 çeşit peynirin hepsinin ayrı ayrı kimlikleri var. Bu kimlikleri peynirde kimlikleri oluşturan etkenler bir, hangi sütten yapıldığı? iki yapılma yöntemleri, çiğ mi, pişmiş mi, bir, daha sonra mı pişirilmiş, sonra Hı -hı. olgunlaştırma yöntemleri, sonra olgunlaştırma süreçlerinin uzunluğu, kısalığına göre değişiyor. Şimdi bunları, bunları e, tarif edebilmek için peynirle konuşmaya başlamak gerekiyor. Peynirle konuşmaya başlamak da Eynir'le konuşmaya başlamakta tadım panelistleri ya da tadım uzmanları yetiştirmekten geçiyor. Biz 3 hmm. e, yıl önce ki onda da e, benim bildiğim ilk yaptık. E, uluslararası bir Kafkas Üniversitesi ile birlikte uluslararası bir e, yerel geleneksel bakın. Yerel geleneksel diyorum. Geleneksel demiyorum tek başına. <gülüyor> çünkü geleneksel artık fabrikalarda da yapabatını evet, koyuyorlar. Yerel geleneksel peynirler sempozyumu yaptık Kafkas Üniversitesi'nde. Buraya 20 ülkeden katılım oldu. Ee, Anadolu'dan 21-22 ilden katılım oldu. Burada biz yerel geleneksel peynirleri anlattık. Farklılıkları nedir? Onun üzerine çalıştık ki onun da kitabı çıktı hı hı. Ee, bu şenlikte kitabı artık dağıtmaya başlayacağız Çok güzel. O, mutlaka edinin okuyun ee, iyi bir kitap oldu Türkiye'de yine bildiğim kadarıyla geleneksel peynirlerle ilgili yapılmış ilk bilimsel çalışmadır sempozyum hı hı. Çok toparlayacağım güzel. İlk şimdi biz burada yapmaya çalıştığımız şey her yıl 50 tane panelist eğitimden geçiriyoruz bu 50 panelisti e, peyniri tatma yöntemlerini öğreniyorlar. Hmm. Ve onlar, biz Kars Kaşarı üzerinden gidiyoruz ama Kars Kaşarı üzerinden peynirle tanışmak, peynirle konuşmak yarın Erzincan tulumuyla da devam edecek. Öbürsü gün e, Çanakkale peynirleriyle de e, gündeme gelecek. Daha sonra Konya peynirleriyle, daha sonra e, işte Diyarbakır örgüyle e, ya da Van otluyla Otlu ya da van otluyla önce peyniri tanımak, tarif etmek, bir skala oluşturmak, evet. bir skala oluşturmak tadı ne, kokusu ne, tuzu ne, görünümü nasıl yani bunun diğer bir deyimle organlarla tanımlanması, organalettik tanımlamak tüm duyularla almak onu. Tabii konu. Duy, duyularla. <gülüyor> e, bu önemli. Evet, Geleneksel önemli. peynirlerde uh -huh. bu önemli. Bu çalışmayı başlattık 3 yıl. Bu sene 4. Her yıl 50 kişi mi? Her yıl 50 kişiyi kişi. eğitiyoruz. Her yıl 50 kişiyi uh -huh. eğitiyoruz. Bu seneki çalışma yani etkinliğimizde yine e, 27'sinde panelist elemesidir. Panelist 27 Temmuz'da. Tabii 27 uh -huh. te, 27 Haziran. 27 Haziran'da. Uh -huh. Yani yarın evet. e, panelistler işte koku alma, tad alma e, eşikleri belirleniyor. Hı -hı. Ondan sonraki günler e, bu eğitimler devam ediyor. Otuzunda tadım yapılıyor, Hı -hı. tadımın raporu çıkıyor. Bu yaptığımız her yaptığımız işin bir kutlaması olmalı Evet Ki, <gülüyor> yaşamdan yaşamdan yerken tad alırken yaptığımız başarılardan dolayı da evet. bir haz. ...bir eğlence olsun istiyoruz... Evet. Aynı 1 Temmuz gününde... ...1 Temmuz gününde... Atepe Köyü'nde... ...Köy Derneği'nin üyesi kadınların... ...hazırladığı yemeklerle... ...sabah kahvaltı başlayıp... E, ...önle... ...kaz yemeği ve... ...yine kendi çalışmalarımız... ...sonucunda... E, ...yeniden... ...yeniden sofralara kazandırdığımız... ...kavulca bulguruyla... Hı -hı. ...yaptığımız bir menü var... Akşama doğru da peynir tadımı. Peynir tadımı ama şeyle birlikte, şarapla birlikte bir peynir tadımıyla sonlanacak şey eğlencemiz diyelim. O zaman 1 Temmuz'da kimler katılabiliyor bu tadım şenliği? Nefes yani, yani. sadece o bölgedeki insanlar değil, herkese açık mı? Herkese açık. Her insan isteyen insan katılabiliyor. Hı hı. Ee, yaklaşık olarak Bölgede faaliyet gönderen gösteren 37 firma ürün gönderdi. Ürünler orada tadıma girecek. O tadıma giren ürünlerden birer parçada alıp ulusal laboratuara gönderiyoruz. Bu mikroorganizma ve bir de 6 ay sonra aynı üründen bir daha gönderiyoruz. Ee, şeyleri Gelişimi, dönüşümünü fark etmek için, raf ömrünü belirlemek hı hı. için. Ee, kimler Şefler geliyor çok önemli şefler geliyor. Gordon Blue'dan çok hmm. kıymetli bir şefimiz geliyor ve kars peynirlerinden ürünler yapacak. Ee, şeyler var. Ee, satın almacılar var. Şarküterler var. Ee, gazeteciler var. Ee, gastro, gastro, gastronomi turizmiyle ilgili çalışma sürdüren dernekler ve e, turizm ajantaları var. Ki bana göre e, gelenler içerisinde en çok en çok beni heyecanlandıran da en çok beni heyecanlandıran da Anadolu'dan gelen hmm. e, yaklaşık olarak 35 tane geleneksel peynir üreticisi peynirlerini alıp geliyorlar oraya. Aa, öyle mi? Çok onlar, güzel. Onlar orada peynirlerini Boğazpedefe peynirlerini tanıtacaklar, hmm. peynirlerini tattıracaklar hmm. ve orada bu peynirleri alanlarla satanlarla yiyenlerle hı hı. ya da onlardan yararlananlarla bak tüketenler demiyorum evet, bizim evet. ürünlerimiz <gülüyor> tüketim ürünleri değil bizim ürünlerimiz <gülüyor> yarar faydalı evet. fayda veren ürünlerdir hı hı. çünkü içlerinde çok ciddi besin değerleri taşıyorlar hı hı. çok ciddi bir kültürel taşıyıcıdırlar kokularıyla renkleriyle Duruşlarıyla, hı hı. E, küpün içindeyken, derinin içindeyken, bezin içindeyken ya da forumundaki her neyin içindeyse hı hı. onları e, şeylerle tanıştıracağız. E, ülkenin farklı bölgelerinden gelen insanlarla tanıştıracağız. Şu ana kadar 550-600 kişi başvurdu gelenler e, geleceğiz diye. Başka da kimler gelir yere zaten katılıyor evet. Peki şeyi çok merak ediyorum Siz 2000 yılından beri bu projeyi ile ilgili çalışmalarınıza devam ediyorsunuz ama O zamandan bu zamana bir değişim var mı? Yani şeyi merak ediyorum 2000 yılında da bu peyniri ve yerellik orada bu kadar kıymetli miydi? Çünkü genelde insanlar içinde olduğu şeyi bir unutuyor Bir sevmiyor, bir kıymet vermiyor ya Hani o zamanda bu kadar e, e, hakkaniyetli miydi? Yani o kadar böyle hakkı verilerek yapılıyor muydu? Şimdi 2000'den beri dediniz bakın. Biz pembede fistan giyemem, <gülüyor> zeytinyağlı yiyemem türküleriyle yetişmiş evet. bir kuşaktık. ve Bu ne ya? Makine her elde değmeden mal yapıyor, ürün yapıyor. Hı hı. E, algısıyla algısıyla yetişen bir kuşağız. Evet. Ben 2015 verileriyle 2015 verileriyle e, bir şey okudum. istatistik okudum. Dünyada 27.8 milyar dolarlık bir e, peynir pazarı var devletler arası. Bu peynir pazarının içerisinde 27.8 milyar doların %62'sini geleneksel peynirler oluşturuyor. Ve Türkiye geleneksel peynirler dünyaya açılımında bak zengin 300 çeşit peynir var. Anadolu, evet, Anadolu. Evet. Anadolu dolu bir kültür ama... Yurt dışına bir, bir dolarlık satış yok. Hmm. Şimdi burada yok edilen peynir mi? Yok edilen Anadolu'nun peynir mi? kültürü mü? Peynir kültürü mü? Yok edilen Anadolu'daki meralar mı? Evet. Hangisine yanacağım bilmiyorum. Ya da hangisini öne çıkaracağım bilmiyorum. Biz bunu çalışmaya başladıktan sonra 2005'te inanın Türkiye'de ulusal marketlerin tümü geleneksel peynirlere kapının önüne koydu. Hmm, Bugün baş yapıyorlar. Bugün evet. baş yapıyorlar. Hı. Niye? Çünkü sokaktaki insan, çünkü yararlanıcı hı hı. onu tercih ediyor. Evet. İstanbul'da 900'ün üzerinde şarküteri ya da yöreselci açıldı. Bu yöreselcilerin tümü bu geleneksel ürünlere ulaşmak için. Evet. Sağlıklı beslenmek isteyenler. Şimdi yeniden, yeniden talep başladı. Bu talebin başlaması orada gücü önledi. Hı hı. Orada göçünle evet. hatta geriye dönüşü başlattı. Tabii. Hatta hayvancılığa biraz daha meyli arttırdı diyebilirim. Alanı korumaya bizi variden bu alanı koruma kültürüne gidiyoruz artık. Ya ben ya çiftlikte yetiştirilen süt, ha Adana'da üretilmiş, ha Edirne'de üretilmiş, ha Konya'da üretilmiş, ha Kast'ta üretilmiş. Çiftlik sütü çünkü hayvan yediği belli. Ama merada üretilen sütten Elde edilen tereyağıdır, peynirdir, şudur, budur. Yani bu ürünler insan sağlığı için çok kıymetli olduğu için evet. bu peynirler bir kültürel taşıyıcılardır, bir besin depolarıdır, bir biyolojik çeşitliliğin ve kültürel çeşitliliğin yaşatılmasıdır, korumasıdır. Yerellik ve geleneksellik geri kalmışlığın göstergesi, simgesi gibi anlatıldı ama… Yerellik ve geleneksellik bugün dünyada en fazla tercih edilen, onu yaşayan, oradan yararlananların mutlu olduğu bir süreçtir. Biz onun için yerel üret, küresel düşün politikalarıyla devam, şey, yaşamımızı devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederim İlhan Bey programıma konuk olduğunuz için. Efendim 1 Temmuz'da, Boatepe köyünde peynir tadım şenliğine gidebiliyorsanız gidin. Aynı zamanda Tepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin de sosyal medya hesaplarını ziyaret edin. Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.